bu kez gözler iç düşmanlara çevrildi 1921'de ırkçı Sırp Radikal Partisi'nin teklifiyle Yugoslavya panislav bir devlet olarak tanımlandı 1930'da 150 bin kadar Arnavut Türkiye'ye gönderildi bu arada Kosova'daki Arnavutların da Arnavutluğa göçe zorlanması sürüyordu 1918-1940 yılları arasında yaklaşık 40 bin insan Kosova'ya yerleştirildi. <Gülüyor> Belki de bir yıl baş akşamı konuşur eteminle bir akşam akşamı ayrıldık seninle. İkinci Dünya Savaşı Büyük Sırbistan hayallerine bir süre dolu da son verdi. Çünkü şimdi karşıda çok ciddi bir ...dış düşmanlardı Alman ve İtalyan orduları Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk bu savaş sırasında İtalya ve Almanya'nın yanında yer alarak tıplara savaş sonrası yapacakları uygulamalar için talihsiz bir dayanak sağladılar 1945 yılında eski Yugoslavya'da Alman ve İtalyanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 50.000'e 50 aşkın Hırvat, Boşnak ve Arnavut, Tito'yla Enver Hoca'nın gerillaları tarafından katledildiler. Fırsattan yararlanan Tito, Arnavutluğu Yugoslavya Federasyonu'na 7. Cumhuriyet olarak katmak niyetindeydi. Ancak... ...Moskova'nın baskısıyla bunu gerçekleştiremedi. Ama ülke içinde Müslüman ve Arnavut aralıksız sürdü. 1961 yılına gelindiğinde... ...Yugoslavya nüfusunun sadece yüzde 45'ini oluşturan Sırplar ve Karadağlılar... ...parti yönetiminin yüzde 57'sini, üst düzey bürokrat ve bakanlıkların yüzde 84'ünü... Generallerin yüzde 65'ini ve tüm subayların yüzde 70'ini oluşturuyorlardı. Haliyle. Sadece yaptı bir böyle. Aha. 1961 yılına gelindiğinde.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 1980'de ülke birliğinin çimentosu olan Pito'nun ölümünden sonra yapı sarsılmaya başladı. Hırvatlar, Boşnaklar ve Arnavutlar daha fazla özellik ve hak için protesto gösterilerine başladılar. 1981'de Hırvat lider Tujman, 1983'de de Boşnak lider İzlek tutuklandı. Artık zincirler kopmuştu. Soğların güçlü hamisi Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte Balkanlardaki bağımsızlık süreci hızlandı. 1991'de Avrupa Birliği Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıdı. 1992'de Bosna'nın bağımsızlığının Avrupa Birliği tarafından tanınmasıyla birlikte Sırplar Saraybosna kuşatmasını başlattılar. Balkanlarda büyük Sırbistan hayalinin peşindekiler bir daha silahların konuşacağı bir süreci başlatmışlardı. Müzik Aldatırdım seninle. Hepsi borç, siyahlı, ve o Sadece ayrıldı, yaptı bir türlü. Kırvatlar. Balkanlardaki etnik çatışmaların taraflarından her birinin bir büyük ülke iddiası, bir de buna dayanak oluşturan eski krallıklar var. Hırvatlar da 969-997 yılları arasında Istvan Dizislav önderliğinde bağımsız bir krallık kurdular. Ama bu Hırvat Dalmaçya krallığının ömrü çok kısa oldu. Bizistavdan sonra kral olan Didomonir Macar kralının kardeşi Elena ile evlendi ve o tarihten 1918 yılına kadar Hırvatistan Macar krallığına bağlı bir eyalet olarak kaldı. Hepsi boş, hepsi rüya, hepsi sende, yok <Gülüyor> Tabi bu arada Dalmaçya kıyıları uzun bir süre Venedik Krallığı'nın egemenliği altında yaşadı. 15. yüzyılın sonlarına doğru Hırvatlar çok çeşitli halklarla tam anlamıyla karışmış bir biçimde yaşıyorlardı. Parçalanmış Hırvatistan'da ilk bağımsızlık filizleri 18. yüzyılda ortaya çıkan romantizm akımının etkisiyle yeşermeye başladı. Kendilerini Ilirya Krallığı'nın mirasçıları kabul eden Hırvat şair ve yazarlar bir kültür renosansının zamanı geldiğini söylüyorlardı. <gülüyor> Yudevit Gay adında bir hukuk öğrencisinin başlattığı bu akıma, edebi iliriyacılık deniyordu. Onlar dilde ve kramerde birliği sağlamayı amaçlıyorlardı. Ancak daha radikal unsurların hedefi Macaristan, Avusturya ve Osmanlı toprakları arasında dağılmış hırvatları bir araya getirmekti. Tıplardan farkı federal bir yapı planlamaları ve etnik gruplara eşit siyasal ağırlık tanımalar, tanımalarıydı. Ne var ki somut gerçekler göz önüne alındığında bu olanaksızdı. Çünkü Bosna'da Krayna ve Dalmaçya bölgelerinde Hırvatlar, Sırplar ve Müslümanlarla iç içe yaşıyorlardı. Aynı toprağa paylaşıyorlardı. İşte bu aşırı iç içelik en kanlı savaşların komşunun komşuyu katletmesinin de nedeni oldu. Çatışmaların ilk aşamasında Hırvatlarla Boşnaklar Sırplara karşı ortak hareket ettiler. Bunun nedeni, ikinci dünya savaşı sırasında yaşanan trajik bir olaydır. Ayrılıp, yaptı bir, Savaş başladığında, Hırvatistan'ın başında Nazi yanlısı Ante Paveliç hükümeti vardı. Paveliç'in gizli örgütü Ustaş'a... İktidarı daha 1934 yılında ele geçirmeye çalışmıştı. Ustaşa militanları 1934'te Hırvat Kralı Aleksandr'ı Marsilya'da tabancalı, bombalı bir suikast sonucu öldürmüşlerdi. Paveliç, Alman işgaliyle birlikte Hırvatistan'da kontrolü iyice ele geçirdi. Ustaşa militanları büyük bir Sırp avına giriştiler... Ve tahmini rakamlara göre işgal sırasında 300 bin Sırp öldürüldü. Boş, hepsi rüya, hepsi Sadece. Savaştan sonra Sırpların intikamı geçikmedi. Çeknik adı verilen Sırp direnişçiler büyük devletlerin müdahalesinden önce Hırvatistan'a girdiler ve kurdukları özel bir polis teşkilatıyla on binlerce Hırvat ve Müslümanı savaştaki işbirliklerini gerekçe göstererek idam ettiler. Sırplar ve Hırvatları söylendiği gibi sadece din farklılığı ayırmıyor. Katolik Hırvatlarla Ortodokslar arasındaki nefretin tohumları yakın tarihin bu karşılıklı soykırım eylemlerinde yatıyor. <gülüyor> Arnavutlar 1878 yılındaki Berlin Konferansında Balkan halklarının geleceği masaya yatırıldığında, Bismarck, Arnavutların bir millet olduğunu reddetmişti. Çünkü Batılılar, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki millet kavramlarında, Osmanlı yaklaşımını esas almışlardı. Yani doğuda her din bir millete, her millet de bir dine tekabül ediyordu. Arnavutların varlığı, bu varsayımı geçersiz kılıyordu. Arnavutlar arasında gerek Müslümanlık, üstelik hem de hem Sünni hem de Alevi Bektaşilik olmak üzere, gerek Ortodoksluk, gerekse de Katoliklik olmak üzere üç esas din de mevcuttu. Arnavutlar antik İliryalıların ve deniz kavimlerinin soyundan geliyorlardı. Balkan yarımadasının en az Yunanlılar kadar eski sahipleriydiler. Arnavut dili Hint Avrupa grubunun eski örneklerinden biri olup Etrüskçeyle Etrüskçeyle de benzerlikler gösteriyordu. Hepsi boş, hepsi rüya, Arnavutlar eski olmalarına karşın Avrupalıların yeni düzenlemede onlara bir kazık atacağını sezmişlerdi. Ayas-Stefanos Antlaşması'ndan hemen sonra ve Berlin Konferansı'ndan önce Prizren'de toplanan Arnavut vatanseverler Osmanlı liderleriyle de görüşerek Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda tamamen sona ermesi halinde... Kosova, İşkodra, Manastır ve Yanja vilayetlerini işine alan bir misakı milli ilan etmişler ve bu bölgelerin Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ya da Bulgaristan'a verilmesine karşı çıkacaklarını açıklamışlardı.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 ...ve bu bölgelerin Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ya da Bulgaristan'a verilmesine karşı çıkacaklarını açıklamışlardır. Ben... Ne var ki Berlin'deki emperyalist güçler nüfus gerçeğini göz ardı ettiler... Arnavutluk diye bir devletin varlığını reddettiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arnavutlar, Almanların safında yer aldıkları için, bu vilayetlerin yüzde altmışı savaştan sonra Kırplarla Yunanlılar arasında paylaştırıldı. Geri kalan yüzde kırklık topraklar üstünde kurulan Arnavutluk, Avrupalı güçler tarafından ancak 1920 yılında tanındı. Bunda da önemli rol oynayan neden, Arnavutlar'ın topraklarındaki petrol hakkını British Petroleum'a vermesi ve böylece İngiliz desteğini almalarıydı. Belki de bir yulbaşı akşamı, tanışırız benimle. Belki de bir son var akşamı. Ayrılırdım Belki de yıllar sonra Ne var ki?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 Benim herhal yoktu üstümde Aşklar artık sana var alemde Romantikler Çetreşimde Oradan Bugünkü Kosova ve Makedonya olaylarının temelinde Arnavut nüfusunun bu parçalanmışlığı yatıyor. Çünkü Kosova Arnavut, çünkü Kosova Arnavutları Eski Yugoslavya'yı kuran aynı ırktan, aynı kültürden gelen ve aynı dil grubuna dahil tutmayanlar, Hırvatlar ve Makedonlar nasıl tıplarla birlikte yaşamak istemiyorlarsa, onlar da bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Ama bağımsızlık bir yana Kosova'ya tanıdığı özellik statüsünü 1989'da geri alan Yugoslavya'nın bu talebe tepkisi çok sert oldu. Kosova'ya askeri bir müdahalede bulundu ve ettik temizliğe geçti. NATO'nun müdahalesi geç geldiği için ne zaman erken vaktinde geldi ki. O binlerce Kosovalı Arnavut katliamdan kaçarak... Arnavutluğa ve Makedonya'ya sığındı. Bu arada Makedonya'da artan Arnavut nüfus, bu ülkedeki Makedonları ve Arnavutları karşı karşıya getirmeye başladı ve en son Makedonya olayları patlak verdi. Bütün halkları kendi diktatör altında birleştirmeye çalışan sırlar dışında, farklı devletlere dağılmış insanlarını bir araya getirmeye çalışan tüm Balkan devletleri gibi Arnavutların da tarihi bir referansları var. Son Arnavut prensi İskender Bey adıyla tanınan Yorgi Kostriovta bir krallık kurdu. Fatih Sultan Mehmet İskender Bey'i bir türlü alt edemedi. Ancak 1468'deki ölümünden sonra Osmanlıların Arnavutluğun dağlık bölgelerinde egemenlik korabildiler. Fatih İskender Bey'in isyan etmesini çok üzülmüş ve paşalarına şöyle demişti. Halbuki ben onunla İtalya'yı ve Roma'yı fethetmek istiyordum. Belki de bir yılbaşı akşamı belki de büyük onlar akşamı. Slovenler, Balkan Yarımadası'nın tarihinde Slovenler her zaman marjinal bir rol oynadılar. 13. yüzyıla kadar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun egemenliğinde yaşayan Slovenya'nın en tipik özelliği etnik bir bütünlük göstermesiydi. Slovenya toprakları üstünde önemli sayılabilecek bir Sırp veya Hırvat azınlık yaşamıyordu. Slovenya, Yugoslavya Federasyonu içindeyken de özgünlüğünü korudu. Arada Hırvatistan'ın varlığı Sırp açgözlülüğünü kısıtlıyordu. Dil açısından Sırplardan ve Hırvatlardan farklıydılar. Kültür ve ekonomi açısından Slovenler... Balkan halklarından çok Avrupalılara yakındılar ve bu nedenle sürekli korundular. Nitekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde Hırvatlar ya da Sırtlar Slovenya için sorun çıkarmadılar. <Sessizlik> Boşnaklar, Boşnaklar. Slovenlerden farklı olarak Boşnaklar, Hırvatlarla Sırplar gibi Slav soyundan geliyorlardı. Ama Osmanlı egemenliği döneminde İslam dinini kabul etmişlerdi. Boşnak, Bosna şeyin Müslüman halkından olanlarına verilen ad. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar özelliklerini korumayı başaran Boşnaklar... O tarihten sonra Sırp vahşetine tanık olmaya başladılar. Sırpistan'ın Bosna toprakları üstündeki etnik temizlik hareketi özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iyice arttı. Tito ve kurduğu polis devleti buna bir de kalıp uydurmuştu. Boşnaklar tıpkı Hırvat Ante Paveliç gibi işgal sırasında her ve İtalyanlarla işbirliği yapmışlar ah. <Gülüyor> Yıllara damgasını vuran bağımsızlık hareketlerinin etkisiyle Tito, Sovyetler Birliği'nden uzaklaşınca Avrupa'ya daha sevimli görünmek için Bosna Hersey'e 1968 Anayasası'nda özellik tanıdı. 1974 Anayasa, Anayasasında ise HEDR'e devlet statüsü verdi. Ne var ki Sırtların vereceği tavizin üst sınırı buydu. 1990'da Hırvat ve Boşnaklar çatışmaya başlayınca... ...birbirlerini kırmalarını bekledi. Belki de bir 1992'de Bosna'nın bağımsızlık ilanının... ...Avrupa Birliği tarafından tanınması... ...Bardağı taşıran damla oldu. Sırplar... Bosna'da yerleştirdik, yerleştirdikleri kendi vatandaşlarının can güvenliğini bahane ederek bir zamanlar kış olimpiyatlarına en saati yapacak kadar gelişmiş bir kent olan Saraybosna'yı kuşattılar. Aynı anda Serebrenica'da, Tuzla'da, Gorazde'de büyük bir, bir etnik temizleme hareketine görüştüler. Belki de yıllar sonra yine Kavuşurduk dedi İnsanlar toplu mezarlara gömüldüler. İnsanlık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez toplama kamplarının vahşetiyle yeniden tanıştı. Geciken NATO müdahalesi ne zaman vaktine geldi ki? Geciken NATO müdahalesi nedeniyle 200 bin boşnak yaşamını yitirdi. Ve 2 milyon kişi de ülke topraklarını terk etmek zorunda.